Auzubillahi şemiu'l alim Rabbi a'udzu fitne. Etasbirûne ve kâne rabbuke basîra. bil Kur'ânil azîm. Ve defa cankum şu ve azim. Geçen derste Hz. Ömerimizin radıyallahu anhu fitnelerin önünde bir kapı olduğunu ve onun şehit edilmesiyle o kapının kırılacağını bir daha da ümmetin başı musibetlerden kargaşalardan iç savaşlardan kurtulamayacağını e, beyan ettik. Ancak Hazreti Ömer Efendimizin Odaya Allah'ın şehadeti kısmına gelince orada kestik. <gülüyor> Bazı kardeşlerimiz Kelemeyenler olmuşlar. Onlar da efendim bir özet istediler. <gülüyor> <gülüyor> Hülasa şuydu ki Kufede bulunan küfenin valisi olan Nuhire bin Şube Hazretleri Ebu isimli bir mecusi Hazreti Ömer Efendimiz buluğa ermiş gençlerin Medine'ye girmesine yani dışarıdan Medine'ye gelmelerine izin vermiyordu. Sonra küfe valisi bir mektup yazarak bu kişinin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 Müslüman olmadığı için Mughir Hazretleri'nin kölesiydi. Çalışan köleler, iş kölelerden efendileri tabii ücret alıyorlar. Çünkü onlar kazanç sahibidirler. Kazançlarından veriyorlar. O da Hazreti Ömer bize müracaat ederek vergisinin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 yalnız bundan sonra her sohbetin başında hulasa yapmam ha yetişin ha kar yağdı buz yağdı beni alakadır etmez gelin başını kaçırmayın bereket başındadır bu üzerine bir hançer yaptı zaten usta sanatkar hançerin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 Dediler bunu, bunu kime vursan mutlaka öldürür yani. Bağışlamaz. Çünkü hem uçları sivriliği var hem zehirli. <gülüyor> Ebu Lülu'ye denen melun fırsat kolladı. Bir sabah namazı idi. <gülüyor> Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu <gülüyor> anh Baston elinde milleti uyandırıyordu. Sabah namazına. Mübarek. Biliyorsunuz. Sert mizaçlı idi. Hiddetli, adaletli. Demek ki mesela mescidde de uyanlar olabiliyor. İtikâfta kalanlar oluyor. ashab Sofya zaten devam orada kalıyor civarda. Efendim o yol üstündekilerden uyanları böyle yani sert vurmak şekli değil hafif dürterekten namaza kaldırıyordu <gülüyor> <gülüyor> saflar ikame edildiği zaman yani düzeltildiği zaman konuşurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tabi ekimu <gülüyor> Savlanınızı ikame edin, efendim. Yani düzeltin, doldurun, arada boşluk bırakmayın. Böyle adeti vardı. Zaten mübarek biliyorsunuz. Bütün cemaati kolları. Çok iyi bir çobandı. Sürüden haberdardı Kim var kim yok. Arkaya baktığı zaman da felence göremiyorum sabah namazında diye sorardı.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 Raiyesini etbağını gözetimi çoktu. Geldi namaza duymadan aynı safları düzelttirdi Takdiri ilahidir. Tabii ki ida ce alka zahbe ve amel basar. Kaza kader vakit saat gelince akıl gider göz kör olur.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 onlar bizim gibi değiller Bizim öyle Tabi Hazreti Ömer Efendimiz onunla bir Mücadeleye girişi Yani onu Tehdit olarak algılamıyordu ama Tabi böyle bir hadise aralarında geçmiş Onu hatırlar Ve lakin tabi namaza Durulacak vakitte Onu düşünmemiş Olabilir <gülüyor> cami yıkıldı celcelede imam-ı azam efendimiz duymadı namazda yarısı yıkıldı namaz bitti dedi buralara ne olmuş ya enkaz olmuş ya öyle namaz salatul haşi'in huşu sahiplerinin namazı bahsinde ihyalumda bunlardan çok müşerler veriyor i̇şte, Hazzali efendimizden de duymuşsunuzdur değil mi yaralandığı vakitte e, yarasından efendim işte oku Çıkaracaklarımızla ne buyurdu? Şimdi ne kadar e, narkoz vermek lazım değil mi? Narkozlar şeyler ya duymasın. O ne buyurdu beyi? Namaza durunca çıkarırsınız. Yani acı duymam. Hakikaten de namaz bitti çıkardınız mı soruyor? Yarasından muzra. Bunların namazı başka tabii. Halleri başka. Bugün gibi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 Bir arkada kıl da öndekilerin namazını seyret. Tabi sen de bunlar gibi olursun, dava Ama yani böyle. namaz. <gülüyor> Tam arkasına geçti. Hazreti Ömer Efendimiz tekbir aldı. Tekbir alır almaz. Yani hemen namazın başında üç defa çerledi. Arkasından. Bir omuzundan bir efendim böründen bir de kasığından böğür burası biliyorsunuz şu an. Bir omuldan bir böğürden kasına diyorlar. Bir de kasık yani göbeklen efendim. Baldır arası kasıktan üç yerden hani rüya görmüştü geçen sohbetle anlaşmıştık. Kırmızı horoz ne yapmıştı? He? Ha üç defa gagalamıştı. O kadın nasıl tabir etti? vasiyetini yapsın dedi. Böyle mi yanaşmıştır? Kırmızı horoz yani İslamdan değil hani manasına mecusi olacağı. Ondan sonra üç gagalamak da üç kere işte hançer yiyeceğini tabir etmişti. Böyle acayip tabir yapanlar var. Rüya görmekten zor tabir yapmak. Ya.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 Bu rüyaların tabi hep tabirleri var ve lakin vakti saati var. Tam da tabiri yapamıyoruz. Aciziz. Tam tabirler yapılsa hepsi çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Olacaklar olmadan evvel alemi misalde temsil ediyor. Şekle girerekten gözüküyor tabi. Ayrı ayrı manalar var. Şimdi kırmızı horozun üç defa kakalaması, bu şekilde İslam dışı bir adam sena üç tane efendim, hançer saplayacak şekilde bir tabir. Tabii zor bir tabirdir yani. Bu bir ilimdir. Mustafa Aleyhisselam'a verilmiş. Allah bize de öğretin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Tevill-i Hadis. Bu ilim. İşte aynen vuku buldu. Bu melun efendim. Safları yara yara şimdi kaçıyor tabi tabii. Hazremevlerimiz namazdayken o kaçarken 13 kişiye daha hançer vurdu. 13 sahabeden 7'si vefat etti. Şihirli ya. 7'si vefat etti. İnsanlar e, nar atmaya başladılar camiatta. E, bağırtılar çoğaldı. O anda atkı var ya o şal ben atıyorum bazı. O çok işe yarar ha. O şal var ya adamı tuzak gibi avlar bazı. Gene de adam tabii benim gibi olursa bir şey olmaz da. Kuvvetli olursan. Çünkü ben adamın üstüne atayım desem adam beni çeker götürür. Ama sahabeden birisi ona bir attı şalını. Onu şallan efendim yakaladı. Yakalayınca efendim millet üzerine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 Mihrab şehididir oha haa. Mihrab şehidi. Mihrab'da efendim yığıldı. Yığılınca e, tabi namaz kaldı. Kûnû lihabdirrahman ibni avfel yusalli minnas. Dedi Abdurrahman ibn Avf'a söyleyin namazı okuldursan kıldırsın. Sahabenin O namaza geçti. Hazreti Ömer çektiler çok kan kaybetti çok aşırı kan kaybından e, komaya girdi bayıldı kendinden geçti derken işte artık sabah aydınlandı yani onlar biraz sabah namazını e, erken kılıyorlar bizde de ramazanlarda öyle yapıyoruz, musunuz ya? yani erken kılınıyor işte baya vakit kalıyor yani sonraya aydınlanmaya Ee, sabah olunca insanların yüzlerine baktı. Dedi asallen ne? Bayılıyor tabi arada ayılınca namazı kıldılar mı dedi millet? Hemen namazı sordu. Kaldı dediler kıldılar. Evet. Fakale la islameli enterak Bak komada vefat edecek. Kan kaybediyor. Namazı terk edenin dini imanı yoktur dedi. Bu çok önemli. Bu söz çok önemli. Yani Resulullah Efendimiz'in de son sözü es -salâ -es -salâ Efendimiz'in son sözü namaza dikkat, namaza önem verin. Aman namaz. Dinin direği namaz. Hazine Oluf Efendimiz'in işte son vefatından evvelki sözlerinde millet namazı kıldı mı? Telaş ediyor. Yani derde düşüp de namazı geçirmesinler. Namazı terk edenin İslam'ı yoktur. Allah cümlemizi Namazsızlıktan muhafaza etsin. Ay. Bir bela, bir uğursuzluk çöktü üzerimize. Her evde birkaç namazsız var. Her evde. Kambersiz düğün olmaz. Birkaç namazsız var. Ne yapacağız ya Rabbi? Bu namazsızlık, imansızlığın köprüsüdür. Men tereke <gülüyor> salate mütehammiden, fekad kefere cihara. Hadis-i şerifte. Kasten tergeden açıkça kafir olmuştur.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 Cümlemize Rabbim ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya koymadan muhafaza rasip etsin. Allah'ım ya Rabbim yardım etsin Allah'ım yardım ederse kıldırır Allah'ım kolay getirir Allah'ım abdestini namazını kolay getirir. Ama Allahımızı yardım etmezse de çok zor adam diyor dağları taşıdın bana iki rekat kıldırma bana. Amin. Yani hiç işten yorulmam iki rekat kılamam. Ya sabaha kadar bu dans eden iki kılamıyor mu? Kılamıyor. Sabaha kadar dans ediyor. Uykusuz kalıyor. Bekçilik yapıyor. Nübetçilik yapıyor. Ne zor işlerde çalışıyor. İki gel, kılamıyor. Bu tevfik Hak'tandır. Mevla'nın muvaffak kılmasıyladır. Allah bize nasip ettiği için aman şükredelim, hayd edelim, Rabbimizden bilelim, devamını niyaz edelim ve cemaate devam edelim. O cemaat kolaylaştırıyor çok. Cemaatle kılmakta çok kolaylık var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 İki. Geciktirme geciktirme. Hepden kılmadan giderse zaten. Hesapta açık olursa yandı. Velakin kazaları da geciktirmek de büyük günaha. Kazaları da geciktirmeyin. O da kendi başına büyük günah. ne salatını nesiyafen zulle Uykuya kalsa veya unutsa Hemen hatırladığı gibi kılsın diyor. Zaten kasten terk ederse demiş, kasten terk eden hiç yeri yok dinde İvan'da da onun için. Unutursa veya uyursa diyor. Ama tabi o unutursayı e, i̇bn Arabi Malik Hazretleri Ahkam'ül Kur'an'da gördüm ben onu tefsire kaydettim. O unutursa meselesinde kasten terk ederse de unutursaya girer diyor. Yani ne yapacak? Bir çözüm yok. Hemen kılacak tabi hatırladığı gibi ya hatta tevbe ettiği gibi kılacak. Evet. Namazını kıldıktan sonra bir mi, eski sohbetlerde çok misaller bunu anlatıyorum Halebi de görmüştüm fıkıh kitabında acayip acayip misaller var bir tanesi nedir misel diyor gemi parçalandı e, ka kayalara vurdu parçalandı okyanusun ortasına denizin ortasına insanlar kaldı geminin tahta parçalarına tutunuyorlar.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 Sordu ki Hazreti Ömer Efendimiz kateleni, beni kim öldürdü dedi. Yani o hastalıktan öleceğini de anlamış oluyor. Kim vurdu bana dedi. Dediler muhire bir şube var ya radıyallahu tabi. o da büyük dedi köfe valisi o gönderdi onun onu izinli olarak. Onun bir köleci vardı ya Ebu Lule o öldü. Dedi elhamdülillah illezilem ve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 Efendim hainler korkak olur. Zalimler korkak olur. Onlar çünkü insanlardan gelecek efendim devamlı e, tehlikelere maruz kalırlar. Hazreti Ömer efendim için diyor ki benim Müslümanlar ben adalet yaptım, kimseye zulüm yapmadım. Bana Müslümanlar bunu yapmazdı zaten. Efendim bu kişi yaptı. Sonra biz istedi hurma suyu iç, içecek diye e, içer içmez yarasından çıktı hemen. Yani öyle delinmiş, deşilmiş ki mübarek Süt diye Süt içer içmez hemen yarasından çıktı. Hiç durmuyor içinde bir şey yani. Anladı ki kesin ölüm var. hemenim oğlu Abdullah bin Ömer büyük sahabi. Ona dedi ki git dedi Ayşe'ye radıyallahu anha de ona ki ben babamın elçisi olarak sana geldim.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 E etmiş. Ölü görürmüş mü işte. Ölü görür işte. Al. Allah Vahabil'in sapıklığını anla işte. Bak ölü hem görüyor hem duyuyor. Niye bu anamız bu? Sahihte Bukhari'de geçen rivayette. Niye sıkı sıkı örtülüyordun diyor Ömer yabancıdır diye. Yani kabrinin yanına girerken sonradan. Çünkü efendim bir namahrem girmiş oldu. Bunlar önemli meseleler. Onun için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 yanından çıktıktan sonra İbni Ömer'e oğlu kaldı tek. Oğluna dedi ki Bu şuurayı dedi Ali'nin tarafından kullanılırlar da Ali'yi seçerlerse çok doğru yola sokar onları dedi. Hazreti Ali Efendimiz'i tuttuğunu yani oğluna açıkça söyledi.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 Allah diyorlar, peygamber diyorlar, her şey diyorlar. Diyorlar ki bak, Hazreti Ali Ebu ile gizli anlaşmış, Ömer'i öldürtmüş. Buna diyor Allah'a Efendim, Hazreti Ömer de bunu bildiği içinmiş, altı kişiye şura bırakmış ki, o hileyle Ali'den işi çevirmiş. Haşa ve kella. Efendim, Abdurrahman ibn gizli gizli Osmanlı anlaşmış, Buna diyor Allah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 sen böyle istiyorsa gönlün sen söyle ki böyle olsun şu sözün güzelliğine bak ekrahu en etehammeleha hayyen ve meyitâ bu hilafeti diyor diriyken taşıdım da ölüyken de taşımak istemiyorum yani şu deyip de arkamdaki de ne yapar onun da sorumluluğunu alamam diyor yani diriyken taşıdım o vefatımdan sonra Nasıl taşıyayım diyor. Çok sakınan insanlar bunlar. Aşırı takva insanlar. Hazreti Ömer Efendimiz öyle. Uu, o kadar efendim, zerre kadar e, adaletsizlikten sakınan bir insan. Onun için böyle uygun gördü. Efendim. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Allah' Ebu İhli'ye Ömer'i radıyallahu anh hançerlemişti birkaç gün yaşadı Hazreti Ömer Efendimiz birkaç gün yaşadı o arada ziyaretine girdim baktım ağlıyordu Hazreti Ali anlatıyor dedim ma yukike ya emiral müminin ey müminlerin emirin seni ağlatan nedir dedi ebkani haberus semâ elhebubiylel cennet emilen nâr Nasıl ağlamayın dedi. hakkındaki kaza ve kaderi bilmiyorum. Cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim? Hazreti Ömer ağlıyor. Ben de ki diyor Hazreti Ali Efendimiz. Hepşir ya emir el müminin. Fendi semi ötü Resulullah'a kurun. Ma la usih. Sana müjdeler olsun. Sen sevinsen şehit oldun üzülme. Ben Resulullah'a işittim sayamayacağım kadar defaat ile diyor ki Seyyidâ kuhûl-i ehlil cenneti Ebu Bekirin ve Ömer'u Cennet ehlinin Yaşlılarının Efendileri ebubekir olacak Hazne Efendimiz Söylüyor ben kaç kere işittim diyor Resulullah'tan bunu sallallahu aleyhi ve sellem Yani cennet ehlinin Yaşlıları işte otuzdan kırktan yukarı onlar Zaten ikisi de yaşlı vefat Ettiler <gülüyor> O zaman e, Hazreti Ömer dedi dediye enteli ya Ali alebilecen. Ey Ali dedi. Sen şahitlik eder misin benim cennetlik olduğu va Resulullah'tan duyduğuna? Kuntunam. dedim ederim. Kale ve ente ya Hasan. Feşhid ala abike inna hum el cennet. Dedi Hazreti Hasan da yanında Hazreti Eman'ın oğlu. Sen de bak babanın dediğine şahit ol. Deden Resulullah'ın sözüne şahit ol. Ömer Cennet de buyurmuş. Ben de ona göre hüsn gidiyorum dedi. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu ve Rahimek Allah İkıntüle ercüve yec'alek Allah'ıma sahibeyk Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Ey Ömer ben ümit ediyorum ki Allah senin iki arkadaşın bunun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam ve Durya Abu Bekir Sıddık da bir Allah ile beraber haşte dedi. Lian ni kadir ama kün tesma o sallallahu aleyhi sallam Çünkü ben çok kere Resulullah sallallahu aleyhi sallamın buyurduğunu işledim defaat ile duydum ki kün Durya Abu Bekir mi onlar, vefat Durya Abu Bekir mi onlar, vintlak Durya Abu Bekir mi onlar. Rasulallahımız birçok halizinde. Ben Durya Abu Bekir mi onlar şöyle yaptık. Ben Durya Abu Bekir mi onlar şuraya gittim.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 Kurt döndü bunlara dedi ki Siz beni anlamak için mi yaratıldınız ya? Siz Allah'ın birliğine inansanıza, sizin işiniz mi bitti? Sübhanallah Dediler kurt konuşuyor ya işe bak Müşrikler şaşırdılar birbirine bakın Doğa. Kurt dedi ki Ya benim konuştuğuma ne şaşırıyorsunuz, aranızda bir Muhammed Mustafa var Sallallahu aleyhi ve sellem size yedi kat çamağının fevkine haber getiriyor, o daha şaşıracak bir şey değil mi? Öyle Allah'tan haber getiriyor. Bunu kim getirebilir? Mevla ona vahy ediyor. Bu ne acayip bir şeydir? Şaşırdı kaldılar. Yine inanmayan inanmaz. Peygamberin demesine inanmaz. Kurtun demesine inanır mı? Dağ taş konuşsa inanmaz ama ve haşerne aleyhim kulle şeyin kubülem mâ kâni ürüğüm benim. inşallah inşa'Allah. Ben dilemedikçe Allah buyuruyor. Her şeyi karşılığında çıkartsam ve dile getirsem yine inanmayacaklar ben dili dileyince inanlar ama ben de dile yeri diliyorum adamın canı inanmak istemiyorsa da onu da zorla inandırma şimdi bunu Resulullah Efendimiz anlatıyordu Buhari'de zannediyorum ben bunu görmüşüm Buhari'de var e sonra şöyle buyurdu bir tane misal aklıma geldi ben buna inanırım dedi Efendimiz kurtun konuştuğuna ve benim peygamberliğimi söylediğine ben inanırım. Peşinden dedi ki Ebu Ömer de inanır. Bak şimdi o kadar sahabe var. Yine Efendimiz ne diyor? Ebu Bekir'le Ömer de inanır bu şeye. Yani tabi onların imanının zirve noktada olduğu şu. Sıddık Efendimiz hele tabi tasdikte, doğrulamada, ittibada, taklitte, uymada, izlemede en ileri olduklarından onun için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 Hz. Ömer Efendimizin vefatı gününde Kûrey arz zihni karanlık oldu. Küçük sabiler, bir şey bilmeyen çocuklar annelerine diyorlardı. Ya umma, ekâmetil kıyame. Anacığım kıyamet mi koptu diyorlardı. Soru olandı. ya ebneye velâkin kutile Ömer. Analar yavrularına yok evladım ama ömer şehit oldu diyorlardı. Yani o karanlık çöktü dünyaya. Zaten işte kapı oydu dedik ya Geçen sohbet bunu çok konuştuk Kapı oydu o kapı kırıldıktan sonra Efendim İslam'ın başı da beladan Kurtulmadı Vefatından 3 gün evvel Cinler ağıt yaktılar Arapça beyitlerle Efendim İyisi cin mahzun oldular Efendim Hazreti Ömer Efendimiz böylece Ayşe hücresinde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 Erken kalkamaz, uzun kılamaz, Tabii teheccüdü kaçırmaz, kılar ama tabii ki geç kaldırır onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaldırır, kaldırmaz olur mu o? Yatırır mı? Subhanallah. Bir gece kalktı, teheccüden Sübhanallah مَذَا يُزِنَا الْلَيْلَةَ وَمَذَا فُتْحَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَذَا يُزِنَا الْلَيْلَةَ مِنَ الْفِتَحَ Bu gece ne fitneleriydi dedi yani neler gösterildi ona ki ümmetinin başına gelecekler. ne işte, Ömer'in şeydi olmasıydı az, Daniş şeydi olmasıydı az, Hüseyin'in kerbeler şeydi olmasıydı, iç savaşlar dış savaşlar tabii efendimize gösteriliyor, e tabii uyuyamıyor, kalkıyor. Sübhanallah dedi. Bu gece ne hit neler geldi, ne şeyler gösterildi bana, ne hazineler de açıldı işte dedik ya Kiswa'nın, Kayser'in bütün imparatorlukların hazinelerinin İslam'a olacağı daha evvelki sohbetlerde, hepsi gösteriliyordu. Ne hazineler açıldı, ne de belalar saçıldı. Bak. Ey kızıl sabahibel hüceri, hangi hanımın evindeyse, diyor çabuk git öbür, efendim kumalarını kaldır. Gece namazına. Hepsi kalksınlar, yatmasınlar. ve rubbe kâsi edin dünya, âriyetun fil Niye Nice dünyada giyinmişler ahirette çıplak kalacak.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 Dolup iskele doluyor. E işte dünyada giyinmişsin, evin var, sıcak yuvan var. Bak bu soğukta değil mi? Doğal gazın yanıyor. Orada var kömürün var. Ama kalk gece namazı kıl, kalk sabahı namazı kıl. Ahirette çıplak kalırsın sonra. Çıplakta kalsan bir şey değil. Parkta da yatacak yer yok. Çellete gidemeyenin yeri ateştir. Ateşte nasıl yatacak? Dese ki ya Rabbi, cennet istemiyorum canım Hadi cenneti kazanamadım namaz yok abdest yok Ben bir namazım biriyim. ben senden cennet isteme hakkım yok ama Ateşe de beni atmana reva mı canım çadır parkta yatayım bırak Dese Bırakılan Onun için Dünyada giyinenler çıplak çıkmak özellik. Uyandırın hücreler sahiplerini Derdi Hangi hanımın yanında öbürlerini kaldırıp dururdu gece Uyutmazdı fakat tabi aşağınamız biraz genç olduğundan gençlerde de uyku fazla olur yaşlandıkça uyku azalır, gencin uykusu ağır olur ben yaşlandım hala uykum azalmadı, ne işlemi anlamıyorum benimki biraz şey dişi oldu biraz He? sizi bilmiyorum yaşlandıkça uyku azalacak ya ondan sonra teheccüd kılarken efendim sorumlarsan bazı kere ne olurdu? Ayşe ayakları önüne gelirdi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 Efendimiz sallallahu anh, üzerinde sanduka böyle şey örtü falan yok. Şimdi üçünde birisi kendi ya. Üçünde biri kendi olduğu için ne kaldı? İki kaldı. Abdurrahman abid dedi ki Hazreti ilk ona kıldıtmıştı ya namazı. Yanalandı Dedi ki şimdi dedi Osmanlı Ali ikinizsiniz. Bir, bir de bana verildi ama şimdi ben aranızda konuşuyorum. Dedi efendim İkiniz de bu işten e, sahiplenmeyin. Efendim, ben bakacağım. En eftal kimse ona rey vereceğim. Yalnız siz bana rey veriyor musunuz? Şimdi 3'e girdik. Ben de kendimi çıkarınca 2. Iki. Şu ikiniz de bana rey verseniz ben bir seçim yapayım. Efendim. <gülüyor> tabii ki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 İtaat edeceğine söz veriyor musun? Veriyorum. Adamlar böyle ya adamlar bir, Öbürleri birbirini kafasını kırıyor ya. Sana mı kaldı bana mı kaldı? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu Şimdi baksana aday adayları bilmem ne adayları. kim <gülüyor> sen köydeki neneye desen seni yapalım de geç bile kaldınız der. <gülüyor> Efendi Hazretleri ne de. der? Geç bile kaldınız der. Kimse ben yapamam demiyor ya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 bütün sahabeyi dolaştı. İşte bak Şura Abdurrahman el-İbn Afazetleri o gece evlerini bütün sahabenin faziletlerini eşrafı efendim dolaştı. Hepsiyle tek tek konuştu. Kimden rey aldıysa hepsi Osman dedi. deyince Abdurrahman Hazretleri dedi ya Ali inni seltu nase kullum fe ma raitu mu adiluna bi Osman bütün insanlara sordum kendi kafamdan iş yapmadım bütün sahabenin eşrafı bana denk görmediler onun için efendim bir fayda Osman dedi kaldır elini kaldırdı Abdurrahman ibn-i Af ona biat etti Hz. Ali Efendimiz de hemen biat etti görüyor musun şimdi şia ne diyor şia diyor ki korkudan etti takıya yapmış ya Hz. Ali Allah'ın aslanı, sen Allah'ın aslanına nasıl bu iftirayı yakıştırıyorsun da korkudan bunu takıştırıyorsun Hz. Osman'ı idare etmek için yapmış. Ya bu Hz. Ali Efendimiz bu kadar efendim Bahadır adam, güçlü adam ya radıyallahu anh, Ebu Bekir'e korkudan etmiş, Ömer'e korkudan etmiş, Osman'a korkudan etmiş. Var mı böyle bir şey? Ya? Şimdi bunlar Hz. Ali Efendimiz'e hürmet mi ediyorlar, hakaret mi ediyorlar? Ya fakaret ediyorlar ya, Allah'ın aslanına korkak diyorlar ya. Ya takıya takıya ne takıya senin gibilere mahsus ya. Hazreti Efendim, niye takiye yapsın ya? Yanlış bir şey gördü mü çıkar ortaya söyler zaten. Kendisi de biat etti. Bir kere öyle dedi Hazreti Efendimiz. İnne ebâ bekrî vâverâ. Evdâ l'âzîl ümme. Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en üstünleridir. Ben Resulullah'tan işittim derdi sallallahu aleyhi ve sellem. فَنَا فَضَّلَنْيَ aleyma فَيَا مُفْتَرِينَ Beni onlardan üstün bilen iftira ettiği için çeksen sopa atarım derdi. İftira aç, değneği atarım. Ben onlardan üstün değilim. Şimdi de o günahar, en kimdir sordular. Dedi Ebubekir, sonra kimdir dediler. Ömer, sonra kimdir dedi. Şimdi bir sonra bir zat var, Osman demedi. Dediler sensin. De diyor, İnne minel Demiştim Allah'tan bir neferim var. Şey Şimdi zaten ehl-i sünnet olmak için şart Ebu Bekir'den Ömer'i üstün bilmektir. Ama Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz arasındaki ehl-i sünnetten ne diyor? Eftaliyet sıralamaya göredir. Yani kime nasip olduysa sıralama üstünlük o derecededir. Ama velakin Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görmekle ehl-i sünnetten dışarı Çıkılmaz. Hazreti Osman olarak söylüyorum. Çünkü neden? Tefbilü şeyheyn ve mehebetül hateneyn Kardeşi koyulmuştur. Bu da nedir? Ebu Bekirli ile Ömer'i en üstün bilmek iki bacanağı da sevmek. Yani Osmanlı Ali sevmek ama biri hangisi hakikaten üstündür konusunda bir tespit kesin bir tespit yok ama akait metinlerimize göre tabii ki ee, Hazreti Osman Efendimiz'in üstünü oluyor. Sıralamaya göre. Ve lakin bir insan dese ki ben Hazreti görüyorum. Buna da sen eli Sünnet dışısın denmez. ehl Sünnet dahilinde kalır. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz kendisi de dedi ki Ebu Bekir ve Ömer'den beni üstün bilene iftira sopası atarım. O Resulullah açık tespitiyle sabittir. Evet. allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Evet. şimdi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 öyle bir 30 seneyi hesap yapmış ki tabii Resulullah Aleyhissellem ona hesap ve barak söylememiş Allah'tan vahiy ile hadisler işte vahiy oldu buradan da anlaşılıyor. Hazreti Osman Efendi, Hazreti Ali Efendimiz'in şehitliğinde bu Hazreti Ali Efendimiz'in şehitliğinin içerisinde 30 sene olmasına altı ay vardı o altı ayda da kime nasip oldu Hazreti Hasan Efendi'ye nasip oldu Hazreti Hasan Efendi biliyorsunuz ne yaptı Hazreti Muaviye'ye kendisi kendi isteğiyle devretti. Tabii isteyle derken sıkıntılar çıktı, fitneye girmemek için. Bunun da Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan'ı koynuna aldı, hutteye çıkardı. Küçükken. Bu dinnebni Ali'ye şeydin. "Lalla Allah ıslah bi Bu benim oğlum, torunun yani torun oğludur. Bu hadisten de o anlaşılıyor. Bu benim oğlum şeyittir.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 O altı ay kimin dönemidir? Hazreti Hasan dönemidir. O da kamil halifedir. Ondan sonra 30 sene akabinde saltanat başlamıştır. Tabi ki Hazreti Mâriya o da sahabidir. Ve lakin tabi dört büyük halife gibi e, sünneti, Resulullah'ın sünneti olarak kabul edilecek durumda değildir. Ve Tabii tabi ki o da sahabedendir. O da efendim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 Bu hususlarda sırayla gideceğiz. Bu fitneler Resulullah Efendimizin haber verdiği alametler. Amin subhane rabbil aleyhle alel ve alhamdülillâ rabbil alemin. Salatu ve selamu alâ seyyidil murselî muhammedin alâ aleyhâ sahib-i'l-mâin. Allahumme innâ seylükel jennâ. Mâ karrab ailemizi hayırlı ile, Ocaklarımızı Kur'an, sünnet, ocaile. İmanlarımız sana emanet, muhafaza ile. Ya Rabbi ahir zamanda zor edecek fitnelere kapılmadan... İman selametiyle çene kapamak mühessereyle. Ya Rabbi ya Rabbi yerden gökten gelecek bütün afetlerden, yerlerden, sellerden, yangınlardan ve özellikle İstanbul'u bekleyen zelzele afetinden bizleri masum-u mahfuz eyle. Amin. Bütün ehli İslam'ın da muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. hiç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Müslüman kanına bizi girmekten muhafaza eyle. Ya bütün İslam beldeleriyle bölünmekten muhafaza eyle. Ehli küfrü zelil eyle. Ehli İslam'ı aziz Amin. eyle. Bizi bu yolda ölünceye kadar daim ve sabit eyle. Amin. Kalplerimizi kaydırma, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbel alemin. Hastalarımıza acil şifat etlerimiz edava. Boşlarımıza edalar ikram eyle. Ya Erhamen Rahimin Ya Erhamen Rahimin Ya rahman Rahimin. Şu raca isimleri geçen geçmeyen arzu halleri bulunan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 Bütün hastalıklarımıza bizlere de adi şefalar ikram eyle ya Rabbim. Hoşlarımıza edalır, efsaneyle. Fakirlerine, hazine-i gherine helalından merzuk Ya Rabbi iş bulamayanlara hayırlı işler aç ya Rabbi. Amin. Evlenemeyenlere hayırlı işler müyösser eyle. Amin. Ya Rabbi i herkesin bir derdi var. Ee, ki büyük derdim var demiş. Birisi Efendi Hazretlerinin karşısına çıktı. Efendi Hazretleri ne var? Dedi bir derdim var. Dedi ne mutlu sana bir derdim var dedi. Benim bin derdim var dedi. Allah'a da sustu tabi.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 Amin. kendilerine harcayın beni azad etsin. Amin. amin. Yeni çocuğu olanlara, evlatlarını da hayırlı eyle Ameliyat amin. olanlara muvaffak ameliyatlar nasib eyle. Amin. Ya Rabbi alemin okuduklarınıza dinleyip kendimizi amin, amin Ya Rabbi vadesi erişip eceli gelenlere de iman selameti nasib eyle. Amin. Hepimize ölüm geldiğinde kelime-i şehadet gibi buyurun. Eshedü en la illallah eşeğen <Gülüyor> Muhammed'den abdu resulü şahitle nesib ile ya rabbi bizi bu şahadetten mahrum edecek sözlerden inançlardan fiillerine, hareketlerine, ahlaktan muhafaza ile bizim imanımızı bize bağışlatacak bütün sözlere amellere yakın eyle ya rabbel alamin amin Allahu ekenni seliget tamamen anana ve devam ala asiye ve hisne sallallahu aleyhi ve Kafe ruhuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ve ruhuna ve khasad devela ruhu ahdibin ve saadidina ve ammatina ve ammatil muslimi. Ve Fatiha.